Merhaba Greenpeace eylemcileri Hollanda'nın Rotterdam kentinde Kuzey Buz Denizi'nin Rusya'ya ait bölümünden çıkarılan ilk petrolü taşıyan Rus Mikhail Ulyanov tanker gemisine karşı eylem yaptı. Eylemde 44 kişi gözaltına alındı. 44 kişilik ekipte geçtiğimiz yıl Rusya'da hukuksuz bir şekilde 2 ay boyunca gözaltına alınan Gizem Akan ve Rusya'da gözaltında tutulan ekipten 6 kişi daha bulunuyor. 2 Mayıs-Cuma sabahı 7 sularında 4 Greenpeace eylemcisi şişme botlarla tankere yaklaşarak tankerin üzerine No Arctic Oil yani Kuzey Kutbu Petrolü'ne hayır yazdı. Tanker limana girdikten sonra ise 20 Greenpeace eylemcisi 3 şişme botla barışçıl bir şekilde tankerin limana yanaşmasını engelledi. Greenpeace eylemcileri geçtiğimiz Eylül ayında Rusya'da gözaltına alınmış ve haksız yere 2 ay hapiste geçirmişti. Aktivistler Kuzey Kutbu'nda petrol aranmasına karşı duruşlarını Büyük bir cesaretle bir kez daha gösterdiler. Fosil yakıtları olan bağımlılığımız sadece doğaya zarar vermiyor. Aynı zamanda demokrasi adına da bir tehdit. Fosil yakıtları olan bağımlılığımızı azaltmak, yenilenebilir enerjilere ve enerji verimliliğine yönelmek artık gelecek için yapılması gereken bir hazırlık değil. Acil olarak atılması gereken bir adım haline gelmiş durumda. 2013 Eylül ayında işte bu yüzden Greenpeace Arctic Sunrise gemisiyle Rus Prirazlomanaya platformuna eylem düzenlenmiş. Gemideki 28 eylemci ve 2 serbest çalışan gazeteci de hukuksuz bir şekilde 2 ay boyunca Rusya'da bu nedenle gözaltına alınmıştı. Rusya'nın devlete bağlı enerji şirketleri Gazprom ve Rosneft, Kuzey Buz Denizi sondajı için aralarında Shell, BP ve Exxon Mobil'in de bulunduğu uluslararası petrol şirketleriyle anlaşmalar imzaladı. Greenpeace'in Kuzey Buz Denizi'nde petrol aramalarına karşı sürdürdüğü kampanya 5 milyondan fazla insandan imza almış durumda. Şöyle BP'ye, ExxonMobil'e, Gazprom'a, Rosneft'e dur diyen bu kampanyada 5 milyon insan var. Siz de kampanyaya katılmak için save-the-arctic.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Diyorum ki herhalde bu 5 milyon insan aptal değil bir bildikleri var. Bildikleri gerçek şayet bilinen petrol rezervlerini yakarsak atmosferde oluşan karbondioksit nedeniyle gezegenimizin insan için yaşanmaz hale geleceği. Gelelim ülkemize. Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Çatalazlı Beldesi'nde bulunan 3 termik santral nedeniyle bazı ağaçların kuruduğu yönündeki iddiaları fotoğraflamak ve belgelemek amacıyla bir doğa yürüyüşü düzenlendi. Yaşanabilir Zonguldak platformu ve Zonguldak Fotoğraf Derneği işbirliğiyle ile gerçekleşen yürüyüşte baraj mevkiinde bir araya geldi. Fotoğrafçılar patika yollardan yürüyerek özellikle kestane, meşe, çam ve gürgen ağaçlarının olduğu ormanlık alanda çalışmalar yaptı. Muslu beldesinde yürüyüşlerini tamamlayanlar özellikle kurumuş ağaçları ve zarar görmüş bitki örtülerinin fotoğraflarını makineyle görüntüledi. 4 saat süren yürüyüşün ardından kestane başta olmak üzere 100 ağacın kurumuş olduğu belirlendi. Yaşanabilir Zonguldak platformu dönem sözcüsü Kadir Orhan şöyle dedi özellikle son dönemlerde kestane ağaçlarının kuruduğu yönündeki beyanları belgelemek üzere bu çalışmayı yaptık. Özellikle termik santrallerin asit yağmurlarından dolayı etkilenen bitki örtüsünü gözlerimizle gördük belgeledik. Ve önümüzdeki günlerde bu fotoğraflar bir sergide izleyicilerle de buluşacak ve halkın geneline bu durum anlatılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü dünyada nesli tükenmek üzere olan Kara Akbabalar'ın en önemli yaşam alanlarından biri olan Kızılcamam'da 14.690 dekarlık bir koruma alanı oluşturdu. Dünyada sayıları hızla azalan Kara Akbabalar'ın yani Agipius Monacus, Türkiye'de bilinen en önemli yaşam alanlarından biri olan Kara akbabaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Ankara'ya 82 Kızılcahamam ilçesini 6 kilometre mesafede bulunuyor. Kara akbabaların Türkiye'de bilinen en büyük kolonilerinden olan bu sahada Çevre ve Orman Bakanlığı türün korunması için bir eylem planını 2005'te hayata geçirdi. Kızılcahamam'da da Orman ve Su İşleri Bakanlığınca Kara Akbaba Yaman Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmişti. Bu güzel bir haber, ümid edelim bu kara akbabaların korunmasını ve hayatta kalmalarını sağsın. Ve gelelim Gölcük halkı Antalya Kumluca'da 3 günde yüzlerce pınar meşesinin yani kermes meşesi Quercus coxifera'nın kesildiğini söylüyor. 100 yılda 2 metre boy atabildiği söylenen pınarlar kömür haline getirilip satılıyor. Odun kömürü yapılıyor. Yani Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Gölcük köyü halkı pınar Meşe Ormanı'nın kıyımının acilen durdurulması çağrısında bulundu. Gölcük halkı Beydağları ve Yaban Hayat Koruma Gönül Dostları platformu ve A platformu ortak basın açıklaması yaptı. Yüzlerce pınar meşesinin 3 gün içinde kesilerek yok edildiğini ve kömüre dönüştürüp satıldığını belirtiyorlar. Görcük köyleri adına konuşan Feyzullah Köleoğlu şöyle demiş. Köyün çevresinde yüzlerce yıldır var olan pınar ormanı gözlerimin önünde kıyıma uğradı. Köyün hayvancılıkla geçindiğini ve geçim kaynaklarının hayvanların pınar yaprağıyla beslendiğini biliyoruz. Ormandan biz tek bir dal bile koparmazken şimdi yok ediliyor diyor ve burada yapılan kıyım ekmeğimizi de elimizden alan bir kıyımdır. Ormanımızı kesip yakanlar ekmeğimize göz koymuş insanlar. Buradan yetkililere sesleniyoruz bu kıyımı durdurun diye konuştu. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.